En keyifli antioksidan kakao Başta Güney Amerika olmak üzere Batı Afrika, Batı Hint adaları ve tropiklerde yetişen ve doğal yetişme alanı Ant dağlarının etekleri olan kakao düzenli yağmur alan randımanlı topraklarda yetişiyor. Kocaman bir zeytin çekirdeği şeklinde olan bu kahve rengi bitkinin her birinin içinde 20-25 çekirdekçik bulunuyor. Dünyada 70 bin kilometre kare üzeri bir ekim alanına sahip olan kakao tohumları hemen ya da bir süre sonra mayalandırılıyor ve ardından kurtulup Acı lezzeti kaybolunca kavruluyor. Un haline getirilip yağı alınıyor ve yeniden öğütülerek toz haliyle elde ediliyor. Üretiminin %40'ı fil dişi sahillerinde gerçekleşiyor. Onu başta gan olmak üzere Endonezya ve küçük miktarlarda üretim yapmakla birlikte Brezilya, Nijerya ve Kamerun takip ediyor. Orta Amerika'ya mayalar tarafından getirdiği düşünen kakao mutfaktakiler için şüphesiz eşi benzeri bulunmaz bir malzeme. Sayısız tatlı pasta kurabiye yapımında kullanılan kakao benim için en çok sütle karıştığında şaha kalkıyor. Kış günleri hem lezzet hem de sıca sağlık için sıcacık kakao içmeyi ihmal etmeyin. Bilim adamlarının kızıldereli Cuna kabilesi üzerinde yaptıkları araştırmalara göre haftada 40 fincan kakao içen kabile bireyleri kakaonun içinde bulunan etken madde sayesinde Panama'da yaşayan diğer halklardan daha uzun yaşamakta ve ileriki yaşlarda aizemir hastalığına da yakalanmamaktadırlar. Kabilenin çoğunluğunun doğumdan ölümüne kadar içtiği tek şey kakao. Ancak kakaoyu da kararında tüketmekte fayda var. İçinde bulunan etken maddelerden dolayı fazla tüketildiğinde çarpıntı ve baş ağrısına neden olurken sinirlerin yorulmasına ve sinir zafiyetine sebep olabiliyor. Yağı ağır olduğu için karaciğeri yoruyor.